Hani onlar ey Allah'ım eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi.